yeni de inşallah kısaca bunu da anlattıktan sonra dersime son vereceğim. Ee, sahabenin sıfatlarını anlatırken 7. sıfatlarına geldik. 7. sıfatları diyor ki: "Hırsuhum alel ictema' vel vahda ve Onların bir olma konusunda işte ihtilafa düşmeme konusunda Tefrikaya düşmeme konusunda mümkün oldukça bir olmaya çalışmaları tefrikadan uzaklaşmalarıdır. Bu sahabenin hayatında açık bir şekilde görülmüştür. Onlar diyor hani parçalanmamak için dağılmamak için mümkün oldukça bir olmaya, aynı safta bulunmaya ve ayrılmamaya özen gösterirlerdi. Bu da onların en belirgin ve önemli Ahlaklarından birisidir. Aynı zamanda bizde de olması gerekiyor. Çünkü allah Teala tefrikayı sevmez. Parçalanmayı sevmez. Ve birçok ayet-i kerimesinde bunu gelmiştir Özellikle de İsrail oğullarının tefrikaya düşmeleri, parçalanmaları, birbirlerine düşman olmaları, birbirlerine sırtlarını dönmeleri, ihtilafa düşmeleri, hep bunları allah Teala uzun uzun ayetlerinde Birçok ayetinde hep dile getirmiş ve konumuştur onları. Bir ayet ikenmesinde de "Vattasimu bihablillahi cemian ve la teferruku." Ali İmran 103. ayetinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve parçalanmayınız. Tefrikaya düşmeyiniz diye emir ediyor. Bu çok önemli bir emir. Allah'ın ipine hepiniz beraberce sarılın. Yani İslam'da beraber aynı safta olun. Kendi aranızda bir takım ihtilafları düşüp de parçalanmayın. Dağılmayın. Allah'ın bir emridir. Müslüman da bu konuda her zaman böyle e, aynı safta olma, Müslüman kardeşleriyle aynı itikadı paylaştığı La ilahe illallah diyen Müslüman olan şahsiyetlerle kardeşleriyle her zaman bir saf olması bazı şahsi menfaatler sebebiyle, bazı dünyevi meseleler sebebiyle ya da dinin bazı teferruatı, küfre götürmeyen teferruat konusu, bazı ihtilaflar sebebiyle birbirlerine yüz çevirmeleri, sırt çevirmeleri tefrikaya düşmeleri birbirlerine düşman olmaları İslam'da yasak olunmuştur. Allah-u Teala bunu yasaklamıştır. Başka bir ayet-i kerimesinde وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ diyor Kendi aranızda tartışmayınız. Münakaşa etmeyiniz. Mücadele etmeyiniz. Çünkü feşele uğrarsınız. Yanlış yaparsınız. Ve sizin gücünüz gider. Çünkü parçalanmaya sebebiyet verir bu gibi şeyler. İster istemez kalpleriniz birbirine karşı soğumaya başlar. Birbirinizi desteklemezseniz. Ve böylece kuvvetiniz de ne olur gider. Biliyorsunuz zamanda işte Müslümanların gerilemesi, Müslümanların küfür karşısında işte yenilmeleri, aciziyete düşmeleri hep kalplerinin birbirlerine karşı buğuz ve kin içerisinde olması, tefrikaya düşmeleri, parçalanmaları sebebiyle meydana gelmiştir. ve Hazreti Ömer dönemine kadar Müslümanlar bir yaşarken hiçbir küfür kuvveti onları yenememiştir. Hiç zarar verememiştir. Ama ne zaman ki Hazreti Osman zamanında münafıkların işte zındıkların bazı İslam düşmanlarının Müslümanların arasında fitne sokarak tefrikaya düşünmeleri neticesinde Hazreti Osman'dan itibaren artık bu parçalanma ortaya çıkmış. Hatta savaşlar olmuş. Bunun neticesinde Hz. Osman'ın katledilmesi, Hz. Ali'nin katledilmesi, Müslümanların ta günümüze kadar böyle bölünmeleri, parçalanmaları ve bir sürü parçaya bölünmeleri hep bunun neticesindeydi. Müslümanların bu noktalarda zaafa düşmeleri sebebiyle olmuştu. Endülüs'ün Müslümanların elinden gitmesi biliyorsunuz Endülüs, İspanya Fethedildikten sonra Müslümanların elinde 800 sene kalıyor. 800 sene İslam hakim oluyor. Şeriat Allah'ın şeriata hakim oluyor. Ama 800 seneden sonra yani özellikle Müslümanların kendi aralarında tefrika, parçalanma, şahsi menfaatler devreye girip birbirlerine yüz çevirmeleri sebebiyle zafa düşmüşler. Bunu fırsat bulan küfür ehli toparlanmışlar ve onlara karşı savaşıp onları o yurttan çıkarmışlar. Ve bir daha orayı küfür devletine geri çevirmişlerdir. İspanya'yı. Ve Müslümanların da kökünü kazımaya çalışmışlar. Müslümanlar yapmış oldukları birçok camiler, medreseler, müesseseler hepsi ortadan kaldırılmış kökü kazılmaya çalışılmış. Müslümanlar çok gaddarca böyle vahşice katledilmiştir. Ve kesinlikle rahmet edilmemiştir o Müslümanlara. Bunun gibi böyle devletlerin yıkılması Müslümanların cemaatlerinin yıkılması, dağılması hep işte, e, tefrikaya düşmeleri, parçalanmaları, birbirine yüz çevirmeleri e, sebebiyle olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyuruyor لَا يَبْلُغُ عَبْدٌ صَرِيحَ الْاِيمَانِ حَتَّى يَدَعَ الْمُزَاحَةِ وَالْكَذِبَةِ وَيَدَعُ الْمُرَاءَةِ وَاِنْكَانَ مُحِقًا Bir müminin tam açık bir sarı iman sahibi olabilmesi için işte yalanı yalan da olsa şakayı ve tartışmayı münakaşayı terk etmesi gerekiyor. Yapmadığı müddetçe tam kamil olan imana ulaşmaz diyor. Yani ve in kene haklı olsa dahi tartışmayı da terk etmesi gerekir diye bu hadisinde beyan ediyor. Başka bir hadisinde Diyor ki اَنَا زَعَيْمُ بِبَيْتٍ فِي رَبِّ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ ve وَاِنْ كَانَ مُحِقًّا Haklı olduğu halde Çok önemli. Evet. Haklı olduğu halde tartışmayı terk eden Çekişmeyi terk eden Kişi için diyor Cennetin tam ortasında Bir evin olması için ben kefilim diyor. allah Teala ona cennetin ortasında bir ev verecektir. Haklı olduğu halde tartışmayı terk eden, münazarayı bırakan, yani artık işin kötüye doğru gittiği, hakkın ortaya çıkıp tabi olması değil de tamamil artık cepheleşmenin olduğu, kin ve nefretin ortaya çıktığı, şeytanın devreye girdiği esnada tartışmayı terk etmek ne oluyor? Müslümana gerekli oluyor. Haklı dahi olsa. Bu hadisi e, Mu'cam-ül Avsat'ta bulabilirsiniz. Yine sahabenin e, hayatında bunu görmüşüz, görüyoruz. E, Abdurrezzak Musannef'inde rivayete göre diyor Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman'ın Hilafetinin bir kısmında e, Mina'dayken iki rekat namaz kılınırdı. Hac, hac döneminde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman'ın e, bazı senelerinde hilafetinde her zaman Müslümanlarla beraber Mina'dayken dört rekatlı namazları iki rekatla kılıyorlardı. Bir müddet sonra Hz. Osman dört rekat kılmaya başlıyor bunu. O da bir iştihada binaen böyle bir şey, bir eylemi yapıyor. Bu da Abdullah bin Mes'ud'a gidiyor bu olay. Ulaşınca, اِنَّا ve inna اِلَيْهِ رَجَعُونَ diyor, üzülüyor. Ve kalkıp o da dört reket namaz kılıyor. İşte halife böyle kıldı, Müslümanlara böyle kıldırdı diye. Haber gelince, اِنَّا ve inna اِلَيْهِ رَجَعُونَ diyor, o da kalkıyor dört reket namaz kılıyor. Sonra ona diyorlar sen işte böyle dedin hem yani bu olayı yanlış gördün hem de dört rekat namaz kıldın. Niye böyledir? O da diyor ki el hilafu şerrun. Çünkü ihtilafa düşmek şerdir, kötülüktür diyor. Yani Hazreti Osman'a karşı muhalefet etmek, Müslümanlar karşı muhalefet etmek kötü olduğu için bu konuda böyle yaptım diyor. Yine başka bir rivayette E, Ebu Zerl-Gifari biliyorsunuz Rebze'de, hayatın sonlarına doğru Rebze'de yaşamıştır. Orada yaşarken ona geliyorlar ve diyorlar ki Osman radiyallahu anhu Mina'da dört rekatlı namazı iki rekatlı namazı dört rekat olarak kılmıştır. Bahsedince kuzuyor Ebu Zerl-Gifari ve şiddetli bir söz söylüyor. Yani niye böyle kılmıştır? ve diyor ki ben Hazreti Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile beraber iki rekat kıldım diyor. Hazreti Ebubekir ile beraber 2 rekat kıldım. Hazreti Ömer ile beraber 2 rekat kıldım. Bu niye böyle 3 rekat'a çıkardı diyor. Ondan sonra kalkıyor 4 rekat namaz kılıyor o da. Ona diyorlar az önce bu kadar şiddetli konuştun, bu kadar kızdın, bir de kalktın 2 4 e, rekat kıldın. Niye böyle yaptın diye sorunca o da diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe verdi ve o hutbesinde dedi ki innehu kainun ba'di sultanun fela tuzilluhu benden sonra sultan gelecektir emir gelecektir onu zillete düşürmeyin yani ona isyan, isyan etmeyin karşı çıkıp da onu yani zor bir duruma düşürmeyin femen erada en yuzillahu fekat khela'a rabkatel islam kim o sultanın zillet Zillete düşürmek isterse, zelil konuma düşürmek isterse o boynundaki İslam halkasını çıkarmış olur diyor. Hz. Resulullah Efendimiz'in bu hadisini işittim diyor. Bu hadisi İmam Ahmet rivayet ediyor. Bundan dolayı ben böyle yaptım diyor. Dikkat edilirse bu rivayetlerde yani aslen iştihat hatası yapılmıştır. Ve evla olan iki rekat namaz kılması gerekiyor. Ama ona rağmen sırf tefrika olmasın. Halifeye işte baş kaldırmak, işte Müslümanlardan ayrı olmak, gerekirse işte tartışmalara, münakaşalara sebebiyet vermeme, Müslümanların arasında kin, buğz, nefret ve buna benzer şeylerin olmaması için bazen ufak bazı şeyler ne yapılmıştır? Terk edilmiştir. Yani onun yanlış olduğu beyan edildikten sonra yani İslam'a göre bu daha sağlamdır, bu daha güzeldir. Aslen böyle olması gerekir gibi konularda mesela tercih edilen mesele değil de daha hafif olan bir şey sırf tefrika olmaması için, dağılmaması için Müslümanlar arasında bu gibi hastalıkların zuhur etmemesi için ne yapılmış? Amel edilmiş yani. Bu gerçekten çok önemli. Bununla ilgili olarak şöyle bir kısa da anlatılır. Alimin birisi camiye giriyor, bakıyor ki camide Müslümanlar tartışıyorlar. Ramazan günü, teravih namazını 20 rekat mı kılalım, 8 rekat mı kılalım? Acayip bir şekilde tartışıyorlar. Hayır 20 kılacağız bir kısmı, hayır diyorlar 8 kılacağız. Ve neredeyse birbirlerine geçecekler. Ve çok kötü olaylar olacak. Orada onlara kızıyor. Ya diyor, yani sizler diyor, sünnet Sünneti icra etmek için diyor, farzı terk ediyorsunuz. Haram işliyorsunuz. Müslümanların bu konuda böyle tartışmaları, birbirlerine buğzetmeleri, nefrete sebebiyet verecek bu hallerde bulunmaları haramdır diyor. Kardeşlik esastır, farzdır. Sünneti icra etmek için diyor, siz böyle haram işliyorsunuz. Farzı çiğniyorsunuz diyor. <gülüyor> yani bu nokta da gerçekten önemlidir. Kişi bazen sünnet için farzı terk ediyorsa bu konuda ne yapıyor? Yanlışa düşüyor. O yüzden her zaman yerilmiştir yani ihtilafa düşünmesi, tartışmak, mücadele etmek, münakaşa etmek. Ufak şeyler için bakıyorsunuz günlerce bu bazen sürüyor ve Müslümanların birbirlerinden ayrılmasına sebebiyet veriyor. Bakıyorsunuz mesele iman küfür meselesi değildir. Onun olduğuna gerekirse tekfirleşme de başlıyor yani ilimsiz bir şekilde. ya da e, bu nefret oluşuyor Müslümanların kalplerinde. bu da haram kılınmıştır. Müslüman'ın Müslümanı 3 günden fazla terk etmesi, küsmesi nedir? Haram kılınmıştır. Bu sebeple haklı olduğu halde haklı olduğu halde tartışmayı terk etmek, münakaşayı terk etmek İslam'da emredilen unsurlardan birisidir. Bunu sahabe-i kiram'ın hayatında gördüğümüz ve görülen en önemli unsurlardan birisidir. Rabbim bizi de bu gibi bir bu gibi sıfatla müttasif olan bunu hayatına döken, hayatında amen eden mümin kullarından eylesin. Subhanekallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente, estagfiruke ve töbüleke ve'lhamdülillahi rabbil âlemin.